Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Beni Nadirliler Medine'den sürgün edilmişlerdi. Medine anlaşmasını Peygamber Efendimiz'e suikast girişimleriyle bozmuşlardı. Büyük bir suç işlemişlerdi. Sinsi bir tuzakla Allah'ın Resulünü öldüreceklerdi. Ama bu tuzak kendi başlarına patlıyordu. Kendi tuzaklarına kendileri düşüyorlardı. Beni nadir oğulları olayını detaylı bir şekilde Haşr suresi anlatıyordu. Hz. Abdullah bin Abbas bu nedenle bu suriye Beni nadir suresi diyordu. Bu süre olayı nasıl anlatıyordu? nelere dikkatlere çekiyordu? Ayrıca bu olayda neler öğretiliyordu? Bu olayın bağrında hangi dersler yatıyordu? Sureyi i e Rahman-ı Rahim'i övgüyle başlıyordu. Rab u yarattığı bütün varlıklar onu tenzih ediyor, tesbih ediyor. Her şey onun birliğine, kudretine ve hakimiyetine şahit ediyor. Surenin birinci ayetinde göklerde ve yerde olanların hepsi Allah-u Teala'yı tesbih etmektedir. O üstündür, hikmet sahibidir buyuruluyor. Varlıklar alemine işaret ediliyordu. Her varlığın, bütün varlıkların mucizevi bir özellik taşıdığı, ve varlıkların lisan halleriyle tesbihat işle oldukları öğretiliyordu. Onun yaratmasında bir sistemsizlik olmazdı. Her varlığı matematik inceliğini ötesinde yaratıyordu. Her varlığın bir arka planı vardı. Yaratılmasının bir anlamı, bir işlevi vardı. Anlamsız, gayesiz hiçbir varlık yoktu. rahman Rahim samimi kullarına, Belirlediği Rabbani yolda giden salih kullarına yardım ederdi. Haşr suresinin 2. 3. ve 4. ayetlerinde Ehli kitaptan inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran odur. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmıştı. Ama Allah onun azabı onlara beklemedikleri yerden geliverdi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 Allah'a karşı cephe alırsa şüphe yok ki Allah azabı çetin olandır buyuruluyor. Onları çıkarma olayı Allah'a izafe ediliyordu. Normal şartlarda onları Medine'den çıkarmak mümkün değildi. Kendilerinin gücü müminlerden üstündü. Ayrıca beni Kureyze Yahudileri ve münafıklardan 2000 kişi onlara yardım edeceklerdi. Hatta gatafanlarına yardımları olacaktı. Böylece büyük bir güç oluşuyordu. Müminlerden kat kat üstün olan bir güç söz konusuydu. Böyle bir durumda beni nadirlilerin Medine'den çıkması mümkün gözükmüyordu. Bir de çok güçlü kaleleri vardı. Müminlerin gücü bütün bunların üstesinden gelemezdi. Ama Allah onların yüreklerine korku düşürdü. Onların duygu dünyalarını bozdu. Psikolojilerinin makullüğünü kaybettirdi. Asıl çözülme... Asıl zaaf içte başladı Onlarda da olan zaten buydu Aslında onlar müminlerden korkuyor değillerdi Zaten Müslümanları küçümsüyorlardı Onları ciddi bir güç kuvvet olarak görmüyorlardı Gözleri önünde evleri yıkılıyordu Bazı hurma ağaçları kesiliyordu Onlar sadece seyrediyorlardı Sanki elleri kolları bağlanmış gibi seyrediyorlardı Çevreden yardım da gelmiyordu Yardım edeceklerini söyleyenlerden yardım da gelmiyordu. Beni nadirliler tam bir şaşkınlık içindeydiler. Çaresizlik içindeydiler. Giderek yüreklerine korku oturuyordu. İşten çözülme başlıyordu. Beni nadiriler Medine'yi terk ediyorlardı. Bazıları Hayber'e gidiyor, bazıları da Şam'a gidiyorlardı. Beni nadirlilerden kalan malın taksimi nasıl yapılacaktı? İslam fıkhına göre, ''Bir yer savaş yoluyla alınmışsa, oradaki ganimetin beşte biri devletin hakkı olarak ayrılır, beşte dördü mücahitler arasında paylaştırılırdı. Ama bir yer kan dökülmeden, savaş yapılmadan alınırsa, aynen beni hadirlerin yerleşim yeri gibi bu tür ganimetler tamamen devletin tasarrufunda olurdu. Devlet ihtiyaç sahiplerine dağıtabilir, sanayisine yatırım olarak kullanabilir eğitim alanlarında değerlendirebilirdi. İslam'ın temel ilkesi hayatın bütün alanlarında dengeyi oluşturmasıydı. İslam'ın esasları daima dengeli bir sistem teklif ediyordu servetin belirli ellerde kalmasını asla kabul etmezdi. Zira bu durum toplumlar için tam bir zulüm olurdu. İslam bir taraftan en ağır bir dille faizi yasaklarken öbür taraftan zekatı emrediyordu. Faiz fakiri daha fakir hale getirirken zengini de daha zengin eden bir faciaydı. Haliyle Rabbi Rahim Kullarını ezen faize yol vermezdi Ve en ağır bir dille haram kılıyordu Bakara suresinin 279. ayetinde Şayet faizi bırakmazsanız Allah ve Resulü tarafından Faizcilere karşı açılan savaştan haberiniz olsun Eğer tövbe edip vazgeçerseniz Sermayeniz sizindir Ne haksızlık etmiş Ne de haksızlığa uğramış olursunuz Buyuruluyor Faizle kazanç temin edenlere faizi bir kazanç yolu bilenlere Allah ve Resulü harp açıyordu. Zira faiz toplumun ahengini bozan, toplumda ikilem oluşturan, toplumda emekleri imkanları sömüren bir yapı oluşturuyordu. Faizin uygulandığı bir toplumda adaletsizlik olacaktı. Faizin uygulandığı bir toplumda toplumun çoğunluğu ekonomik darlığa düşer olacaktı. Faizin uygulandığı bir toplumda bir avuç zenginler, ve büyük bir toplumsal kesimse fakirler konumunu oluşturacaklardı. Zenginler ve fakirler diye bir ikilem vücut bulacaktı. Ayeti kerimenin yasakladığı servet belirli ellerde dolaşan bir devlet olmasın gerçeği ne yazık ki hayat haline gelebilirdi. Bu faizli sistemi yıllarca Yahudiler uygulamaya çalışıyordu. Beni Nadirlerden Selam bin Ebu Hukayk Medine'den sürülürken Altınlarını bir öküzün derisine dolduruyor ve biz bunu dünyayı yükseltmek ve alçaltmak için hazırladık diyordu. İslam toplumunda hayatın merkezinde insan vardı. İslam toplumun merkezinde servet değil insan vardı. İnsan varlıklar aleminin göz bebeğiydi. Parayı kazanan insandı. Maddi ve manevi gelişimi gerçekleştiren insandı. Farklı açılımları yapabilen insandı. İnsandan daha değerli olan bir şey yoktu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşlarının hayatı en berrak bir biçimde bu gerçeği ortaya koyuyordu. Haşr suresinin 9. ayetinde Daha önce Medine'yi yurt ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler kendilerine hicret edip gelenleri severler. Onlara verilenler karşısında İçlerinde bir çekememezlik hissetmezler. Kendileri itiye içinde bulunsalar bile, onları kendilerinden önde tutarlar. Nefsinin cimrilinden korunabilmiş kimseler, işte onlar saadete erenlerdir buyruluyor. Bu ayetin devamında kayette, onlardan sonra gelenler Rabbimiz, bizi ve bizden önce inanmış olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde müminlere karşı kin bırakma, Rabbimiz. Şüphesiz sen şefkatlisin, merhametlisin derler buyuruluyor. Mü'millerin İslam kardeşliğine değiniliyordu. İslam kardeşliğinin son derece yüksek bir şire olduğu öğretiliyordu. Allah'ın kulunu Allah için sevmek muhteşemdi. İmandan kaynaklı bir sevgiydi. Kökleri en derin sevgiydi. Hiçbir dinyevi kaygının izi ve işareti olmayan Rabbani bir sevgiydi. Kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile kardeşlerini ön planda tutuyorlardı. Kardeşlerini kendilerine tercih ediyorlardı. Korkuyorlardı. Allah'ın kuluna verdiğini, kulunun diğer kullarına vermemesi gibi derin bir cimriliğe düşmekten korkuyorlardı. Rabbi Rahim'in razı olamayacağı hallere düşmekten korkuyorlardı. Rahman-ı Rahim cömert kullarını severdi, cimrileri sevmezdi. Mülkün sahibi kendisiydi. Kullarına ne oluyordu? İnfak etsin diye verilmişti. Niçin bir kim yollarına giriyorlardı? Bu karanlık bir yoldu. Ruhu karartan bir yoldu. Ruhu sıkan, streslere sokan bir yoldu. Kul kendi elleriyle kendini kötü hallere düşürüyordu. Müminler kardeşti. Kardeşler birbirlerine şeffaf olurlardı. İkili davranmazlardı, kapalı olmazlardı. Kardeşlerinin aleyhine bir adın dahi atmaktan derin utanç duyarlardı. Allah için sevmeyi bulandırmaktan, lekelemekten ürperirlerdi. Özellikle kardeşlerine ilişkin olumsuz duyuş ve düşünüşler içine girmezlerdi. Hele hele kalplerinde kardeşlerine düşmanlık, kin taşımazlardı. Faydalı olamıyorlarsa da zararlı olmaktan Rabbi Rahime sığınırlardı. Öyle niyaz ediyorlardı. Rabbimiz bizi ve bizden önce inanmış olan kardeşlerimizi bağışla. Kalbimizde müminlere karşı kin bırakma. Rabbimiz şüphesiz sen şefkatlisin, merhametlisin derler buyuruluyor. Mümin Rabbani yolun yolcusuydu. Güzel mümin olmanın gayretindeydi. Nefsine ve kullara kul olmaktan daima Rabbi Rahim'ine sığınırdı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.